Allah Azze ve Celle cennette Rabbimizin cemalini görenlerden eylesin. Orada mahrum olanlardan bizleri eylemesin. Evet. Ee, buraya kadar ki sohbetlerde kardeşlerim, dikkat derseniz kardeşliği e, istiyorduk. Bugün kardeşlikten alakalı e, derse devam ediyoruz. Ee, en son derste hatırlayacaksanız Ensar ile Muhacir'in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 ve rahmetullahi ve berekatı, Allah'ın rahmeti de, bereketi de senin üzerine olsun. Bunlar Müslümanların arasında nedir? Bir siyar olmalıdır. selam hem Allah'ın noksanlıktan uzak olduğunu, hem de ondan kullarına gelen esenliği, güveni ifade eder. Bir Müslümanın üç şeyi birbirine nedir? Haramdır. Selam bu haramlılığı ne yapar? Gündeme getirir.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 İnsanlardan dilediğine bir anlamda hidayeti isteyen hidayeti veriyor. İnsanlar İslam'ı hayat haline getirirlerse önce kendileri salama ulaşıyorlar. Böyle insanlardan kurulu bir toplum artık selam toplumu olur ve onların yaşadığı yerde selam yurdu yani darı selam olur. Rabbim oralara eriştirsin bizleri.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 Sırf Müslümana selam vermek için yola çıkıyor, onları görüyor ve selam veriyor. Var mı böyle bir amel işleyen? Belli, belli günler olmasa Müslümanlar birbirini görmekten acısı. Doğru mu? Allah bu hayrı isteyenlerden eylesin. Demek ki bizim kafamızı yoracağımız yerler ne kadar çok Müslümana hayır işletebiliriz. Kendimizi de ne kadar o Darül Selam denilen o diyara yetiştirebiliriz. Amacımız bu olmamaktadır. Evet. Selam yurdu. Ancak asıl selam yurdu da cennettir. Cennet de bitmeyecektir sonsuzluk. Fakirliği olmayan bir zenginlik, hastalıksız sağlık, zilleti olmayan izzet vardır. İşte Allah insanları böyle bir selam yurduna çağırmaktadır.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 Müslümanların arasında ney vardır? Bir alamet. Düşünün şimdi şu topluluğun içinde her dili konuşan, her renkten, ırktan bir kardeşimiz olsa ve herkes kendi dilinden başka bir dil bilmese neyle anlaşırız biz? Herkes selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dese herkesin kalbi birbirine ısınır mısın ısınmaz mı? Demek ki selam Müslümanın nesiymiş?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 Çünkü selam insanlar arasında emniyeti getirir, kardeş, barışı getirir, kardeşliği getirir, pekiştirir ve birbirine dua etmeyi getirir. Peki birbirine selam vermeyen, ayrı gayri yaşayan insanlar birbirine dua mı eder? Arkadan mi? Ne yapar? Kazandığını da kaybettirir. Insana. İşte selam dini olan, İslam'ı tebliğ eden Allah'ın aleyhissalatü vesselam selam sancağını taşıyan biricik Resul'dur. Öyleyse selamların en güzeli ona ve diğer peygamberlere verimleridir. salat selam onun üzerine olsun. Et-tahiyyatı aynı zamanda ona selam verme duasıdır kardeşler Müminler bu duayı sallı ı okuyarak salavat getirerek ne yaparlar? Ona selam verirler. Onun için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 bunun kıymetini bilin evet selam aleykum, selamun aleyküm selamun aleyküm ve rahmetullah veya selamun aleyküm ve rahmetullah ve şeklinde vermek mümkündür selam aleyküm selam ve aleyküm selam ve aleyküm selam ve rahmetullah ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat şeklinde iade edilebilir bütün anlamıyla, bereketiyle ve sonuçlarıyla selam Kur'an'ın dediği gibi insanlara esenlik verir, barış verir, güven verir ve hidayete tabi olanların üzerine olur. Allah bunun kıymetini, sabit kıymetini bilenlerden eylesin. Bu noktada bir de şunu ekleyeyim. Allah Resulü ve vesselamın müşriklere göndermiş oldu veyahut yeryüzündeki krallara göndermiş olduğu mektubun başında bir de e, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatu ve bir kelime daha eklemiş. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ve mağfiretu. Yani Allah seni mağfiret etsin. Bu gibi kelimeler var fakat sünnet olan sahabenin arasındaki bize kadar gelen e, ve mağfiretu kelimesi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 diyebilirsiniz. bunlar araştırıp da böyle, bu da vardır diyeni de gönlünü kırmayın. Ve mağfuretuhu da ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Bunda da bir... <gülüyor> ekleyin artık, ne istiyorsanız ekleyin. Ekleyin ne istiyorsanız. Gözgatların çocuklarını aleyna koyduğu gibi devam edin. Yiyeyim. Evet. Evet. Selam alakalı zannedersem maksat hasıl oldu daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. Eee... Üç kattan değil ama selam veriyorsun, sonra sana hoca falan diyorlar. Yani hani, sağlığı geçerken, selamın da... Selam da geç. Kapı geçmiş, selam da geç. Yine selam ver. En azından sen gidersen kalbin onlara yormazsın. En azından onlar da, ya şuna bak, biz bunların dalını geçtik, o bize yine selam verdi, geçti de, utansınlar. Çok yine selam ver, geç. Ayet böyle diyor çünkü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 sözlük manasındaysa bir ayette geçer. O da hangi ayet? Haşır 9'da. Kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde din kardeşin kendini tercih etti diyor ya burada. Burada da kelim anlamında kullanılmıştır. Kelime aynı manada hadislerde de geçer. Ve İhsar'ın terim anlamına esas olarak gösterilen ayette bütün mal varlıklarını Mekke'de bırakarak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 Başkasının iyiliğini ve mutluluğunu kendine ve kendi zevklerine tercih etme. Cümlemi tekrarlayayım mı? Yani sen ihtiyaç içinde olsan dahi ihtiyaç içindeki kardeşini kendine tercih etmenin manası neymiş? Ahiret saadetini elde etmek için yapıyorsun sen bunu. Yoksa elbette ki çok büyük bir olay bunu yaptığın zaman ki, zaten sana minnettar duymaz mı?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 Sevdiği kıza birisi yan baktı diye gidiyor ne yapıyor? Onun canına kıyıyor saçlıktan. Bir de bunun hakkını düşünün. Hak olan gündeme neden gelmiyor? Neden bizler birbirimizi kendi neslimize tercih edemiyoruz? Bunu şöyle bir düşünmemiz lazım arkadaşlar Ve kardeşlik kavramını anlamak isterseniz Kur'an'ı çok güzel okuyun ve Kur'an'da şu kelimeleri aramanızı tavsiye ederim. Uhuvet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 üzerinde bazı görevleri anlatmaya çalışacağım. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam mümin müminin kardeşidir diyor. Yine Müslüm, Müslimin kardeşidir. Kulların hepsi Adem'in çocukları olma yönüyle insanlar kardeştir. Yine Buhari'de Allah'ın bir kulları birbirlerimize kardeşler olmuş.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 Birinci selam sonuncudan evla değildir. Yani ikisi de aynı öyküdedir. O da var, var, var. Şimdi şöyle düşünün. Selam Aleyküm, Selamun Aleyküm, Selam Aleyküm. Anladın mı? Böyle değil yani. Selam Aleyküm, Selam Aleyküm, Selamun değil. Yani böyle bakıyor.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 Yine biriniz kardeşini Allah için seviyorsa ona sevdiğini ne yapsın? Söylesin diyor. O da ne yapsın? Ben seni Allah için seviyorum dediğinde karşıdaki de beni rızası için sevdiğin Allah da seni Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Bununla alakalı birçok rivayet var. Kardeşliği bozmamayla alakalı. Bunun üzerinde durursam başlı başına hemen hemen bir ders. Çünkü bütün hadisleri topladım bununla alakalı. Üzerinde durdum diye. Ama maksat hasıl olduğu için bu bölümü geçiyorum. Evet, evet. Ama dersin derseniz sadece bu hadisleri işlerim. Gelelim o kardeşlik ve görevlerimizin üzerine. Gelelim mi?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 Böyle bir hareket yapsa birisi ne yaparsınız? Hı? Bakın sahade ne yapıyor? Geliyor Allah Resul'dan seyiriyor. Allah Resulü ona diyor, bütün eşyanı topla, insanların çokça geçtiği bir günü bekle, yolun ortasına hepsini yır, otur. Gelen geçen sordukça, niye böyle yapıyorsun? Komşunu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 Allah bu hüvvetimizi tekrar çoğaltsın. Müslüman cemaatimiz dünyanaştı. İman zaafa uğradı. Dünyaya ettiğimiz kadar asla imanımızı artırmaya ne yapmıyoruz? Meyletmiyoruz. Yeniden silkelenme, yeniden bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmamız gerekir. Rabbimiz bizleri bu güzelliklere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 Usta Furkan, elçiyi Ben Evet.